Merhabalar, Şeffaf Gündem hoş geldiniz. Ben Hande Özabeş. Ben Murat Can Tonbil. Ee, bugün 16 Mayıs Çarşamba günü yasalaşan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun. Yani işte bilinen adıyla afet yasası e, ya da kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen yasayı konuşacağız. E, konuğumuz İstanbul Şehir Plancılığı Odası Genel Sekreteri Akif Burak Atlar. Hoş geldin Akif. Merhaba, hoş bulduk. Ee, bu oldukça tartışmalı bir kanun. Henüz Cumhurbaşkanı'nın onaya da sunulmadı. Hani çok yeni bir süreç ve oldukça da kafa karıştırıcı bir süreç. Ee, öncelikle bize biraz süreç nasıl işleyecek onu anlatabilir misin? Kimin e, yetkisi var, aktörler neler, kimler ve nasıl ilerleyecek? Tabii bu e, belirttiğiniz gibi geçen hafta 16 e, Mayıs'ta çarşamba akşam saatlerinde meclis tarafından onaylandı. Uzun bir süredir tasarı zaten tartışılıyordu. Meclis onaylı yasalaştı. İşte bir süre sonra resmi gazetede yayınlanacak her Cumhurbaşkanı onay alırsa ve daha sonra e, uygulamalarda beraberinde gelebilir. Bu yasa aslında e, şöyle özetleyebiliriz bu yasanın nasıl bir ehliyet olduğunu e, daha çok TOKİ'nin e, TOKİ eliyle ya da TOKİ aracılığıyla e, inşaat başka inşaat şirketleri üzerinden yıllardır uygulanan kentsel dönüşüm projelerinde karşılaşılan tüm engelleri tecrübe etmiş ve o engelleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bir yasa gibi gözüküyor. Dönüşüm süreçlerinde tüm yetkileri, yerel yönetime ilişkin yetkileri, ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında topluyor. Bakanlığımızda yeni bir bakanlık biliyorsunuz ee, ve daha sonra e, uygulama anlamında bakanla e, müthiş bir ehliyet veriyor bu yasa. Hı hı. Yani bir alanın e, afet risk sebebiyle kentsel dönüşüm ilanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. Evet, yani e, yasa ya dayanarak hı hı. E, bakanlık bünyesinde oluşturulacak bir komisyon. Raporuyla herhangi bir alan Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde herhangi bir alan afet riski altında olarak değerlendirilecek Değlen. ve o alanın e, muhtemelen bakanlar kurulu e, kararıyla e, önceden dönüşüm alanı e, ilan ediliyordu. Şimdi afet riski altındaki alan olarak ilan edilecek ve o bölgede e, yıkım söz konusu o bölgede proje söz konusu. Tek opsiyon yıkım olarak tarif ediliyor değil mi? Yani iyileştirme, sağlamlaştırma gibi şeyler var mı yasada? Öngördüğümüz kadarıyla e, o bölgelerde yıkım olacak. Ve yapı, hmm. binaların yeniden yapılması söz konusu. Parsel bazında bir değerlendirme söz konusu değil, onu belirtelim. Yani e, büyük bir alanda böyle bir e, karar söz konusu olursa, e, mülk sahipleri her ne kadar... O alan içinde sağlam, e, sağlıklı binalar olsa bile o binalar da e, bir şekilde kamulaştırılacak ve projeye teslim edilecek. Yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Toprak kayması diyelim. Bu toprak kaymasının e, tehdit ettiği bir bina grubu var. Fakat aynı parsel içerisinde başka bina grupları bu, ta, bu tehlike tarafından tehdit edilmiyor. Aynı şekilde bunlar da kamulaştırılma durumuyla karşı karşıya oluyorlar galiba. Tabii yani e, daha çok depreme yönelik bir yasa olarak gözüküyor. Açıkçası afet e, daha geniş bir kapsam. Evet. Belediyesi gibi toprak kayması, sel e, gibi e, afete karşı e, çok e, söz söylemeyen bir yasa. Daha çok deprem e, odaklı e, hazırlanmış ve yani deprem korkusunun ardına gizlenerek başka amaçlara hizmet ettiğini söylemek mümkün. Peki bir yer dönüşüm alanı ilan edildi. Ben bir ev sahibiyim, benim bir evim var, bir katım var. Nasıl işleyecek benim açımdan süreç? Bunu da bir anlatabilir misin? Tabii şöyle ki eskiden bakarsanız diyelim bir bölgede 300 tane mülk sahibi var. 300 söz sahibi var olanda ve e, tam mutabakat dediğimiz herkesin onayı rızası alındıktan sonra o bölgede dönüşüm başlayabiliyordu. Bu yasayla bu tam mutabakat söz konusu değil. 3'te üçte 2'nin e, üçtekilik bir e, çoğunluğun e, onayını alırsa e, proje uygulanmaya başlayabilecek ve diğer e, mülk sahiplerinin itiraz hakkını da ortadan kaldıran bir yasa. Bu mülk bazında mı üçte 2 yoksa parsel daha doğrusu şey hani mülk et alan... bazında. Mülk et bazında. Yani tek bir malik varsa o bölgede zaten. E... bina bazında e, bir şey binadaki oturanların 3/2'sinin onayı gibi bir şey mi? Parsel bazında değerlendirme Heh, olmadığı için, için hani daha evet. çok e, diyelim bir mahallede, mahallede ki... 300 ya da 1000 e, rakamları hani örnek olarak veriyorum. ...orada üçte ikilik bir çoğunluğun... E, ...onayını almak yeterli olacak ve... ...itiraz e, yolunu da tıkıyor. Bu noktasıyla zaten... ...anayasa mahkemesine... E, e, ...özür dilerim... E, an, ...anayasa kanununa... E, ...anayasa haklara aykırı bir... E, ...tablo söz konusu. Evet, itiraz hakkınız yok... ...kamulaştırma kararı... ...kamulaştırma bedeline itiraz edebiliyorsunuz. Yani Hı. metrekare üzerinden size... E, Tanımlanacak bir kamulaştırma bedeli var. Ya, bu bedeli itiraz edebilirsiniz ama kamulaştırma kararına itiraz edemiyorsunuz. Mal sahiplerinden bahsediyoruz ama belki de en fazla mağdur olacak olan da kiracılar gibi duruyor kanundan göre. E, şüphesiz zaten yıllardır e, hani barınma hakkıyla birebir e, barınma hakkını savunma durumunda bırakılan e, şüphesiz kiracılar. Bundan önceki kentsel dönüşüm uygulamalarında örneklerini verebiliriz. Her zaman en büyük mağduriyeti yerlerinden edilmek suretiyle kiracılar yaşıyordu. Bu yasa zaten doğruca kiracıları yine zor durumda bırakacak ama bu sefer mal sahipleri de süreçten zarar görebilecek. Evet. Peki binanız kamulaştırıldı. Kamulaştırma bedelini aldınız vesaire. Yıkım, tahliye ve yeniden bir yerde yerleşim süreci nasıl olacak? Burada nasıl bir destek öngörülüyor mu bakanlık tarafından? Çok kapsamlı maddeler içermiyor bu anlamlarıyla yasa. Hı hı. Fakat şunu belirtmek lazım. Yani yasa ile birlikte biz neleri öngörebiliriz? Bizim öngörebileceğimiz yani bugüne kadar zaten bir inşaat çılgınlığından bahsetmek mümkün. Özellikle hani İstanbul'da bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yasa sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelini kapsayan bir yasa fakat e, öncelikli olarak inşaat e, yeni inşaat alanları yeni inşaat projeleri e, bu yasa ile birlikte gündeme gelecektir e, bu anlamda da belli e, çekincelerimiz var bizim o da şöyle ki doğrudan e, Tokyo aracılığıyla ya da daha çok e, belki inşaat şirketleri üzerinden projelendirecek bu alanlarda e, öncelik e, ...ekonomik olarak daha çok değer arz eden bölgeleri olacaktır. Bu da e, gerçek anlamda afet riskinin e, kaldırılmasına yönelik e, yaklaşımları e, belli bir noktada tıkayacaktır gibi bir e, çekincemiz de var yasayla ilgili. Peki mesela bu bir afet yasası. E, Türkiye'de mesela özellikle İstanbul'da en büyük sorun olası bir deprem halinde bir çadır kendi kurulacak alan yok mesela hani mahalle ölçeğinde değerlendiriyorsa böyle bir zorunluluk getiriyor mu bu yasa? Yani yapılan, yeniden yapılanmada şu kadar bir alan çadırkent olarak alan olarak ayrılmalıdır gibi bir şey var mı bir hüküm? Şimdi öyle bir noktaya değindiniz ki şunu belirtmek gerekiyor. Zaten afet önceliğimizse eğer biz yani afetinin iki boyutu var. Bir afet öncesi hazırlık bir de afet sonrası afet yönetimi olarak ikiye ayırabiliriz. Afet yönetiminde bu açık alanlara zaten şiddetle ihtiyaç duyacak özellikle yoğun yerleşim bölgelerinde, kent merkezinde. Fakat biz yıllardır bu açık alanları yapıya terk ediyoruz. Hı hı. Nasıl terk ediyoruz? Plan değişiklikleriyle. Belediye meclisleri tarafından onaylanan plan değişikleriyle açık alanlar bütüncül planlarda donatı olarak ayrılmış açık alanlar, afet anında çadır alanı olarak kullanabileceğimiz alanları biz günden güne yapılaşmaya terk ediyoruz. Çok taze örneği de Taksim Gezi Parkı verilebilir buna. Hı hı. Ee, orada bir yapılaşma bir topçu kıştası ihyasıyla evet. o açık alanı yapıya terk etme örneğini verebiliriz. Bunun çok örneği var İstanbul'da. Evet. Bu noktada belki de şey, sizin bu tasarı çıkmadan önce çıkardığınız broşürde kanuna yönelik çekincelerinizin adı altında maddeler var. Bunlardan bir tanesi de yıkım maliyetlerinin ...mal sahipleri tarafından karşılanması gibi bir durum ortaya çıkıyor bu, bu duruma göre. Yani bunu biraz açıklayabilir misiniz? Yani ev yıkılacak, bina yıkılacak ve bunu mal sahibi yapacak. Yani burada kamulaştırma bedeli üzerinden bir itiraz söz konusu diye belirtmiştik. Yıkım maliyetinin doğrudan şeye yüklenmesi... Ee, tam olarak nasıl formüle edebilir e, bunu da uygulamalarla birlikte göreceğiz ama bu da belli değil. Henüz. Doğrudan e, şeyi karşılamayacağını söyleyebiliriz. Yani mal sahibinin zararını karşılayacak bir e, formülde e, getirmiyor. Hı hı. Yani o sağlaması yapıldığı zaman e, mal sahibi zararla çıkacak. Bunu çok net bir şekilde e, e, ortaya koyan bir yasa. O zaman bir parça arası verelim, bir müzik arası verelim. Bob Dylan'dan Forever Young gelsin. ...tekrar merhabalar. Afet yasasını konuşuyoruz... Ee, ...Akif Rokatlar'la beraber. Ee, Akif bu süreçte... E, ...çok önemli... ...barınma hakkı ihlalleri öngörülebilir. E, bu konuda da biraz bir şeyler... söyleyebilir misin? E, tabii barınma hakkını... ...normalleştiren bir yasa... Yani ...yasal bir zemin hazırlıyor... ...barınma hakkı ihlalini... E, ...öyle belirtelim. E, yıllardır... E, ...benzeri projelerde zaten en çok dikkat çekmek istediğimiz noktalardan biri de barınma hakkının ihlalidir. Hı hı. Ee, dönüşüm alanlarında o bölgede yaşayan insanların yerlerinden edilmesi bir anlamda hem zaman zaman mülklerinden hem de oradaki o bölgedeki sosyal ve ekonomik ilişkilerinden koparılması bir evet. anlamda anılarından koparılması ve bir barınma hakkı, bir taşınmaya bir e, o bölgeyi terke zorlanmaları zaten e, bu süreçlerin en e, insan haklarına da aykırı olduğu evet. nokta. E, bununla birlikte bu barınma hakkı ihlali yasal bir zemin kazanmış oluyor. Hı. Bu bölgede e, ya, bugüne kadar yaşanan e, mağduriyetler daha da e, artacak ve Türkiye genelinde bu komisyon kararıyla herhangi bir alan afet riski altında olarak değerlendirilip e, bu söz konusu uygulamalara maruz kalabilecek. Evet. Ya bu aslında bizim işte 2005'ten beri Sulukule'de, Ayazma'da bilim kentsel dönüşüm ilan edilen yerlerde gördüğümüz, tanık olduğumuz bir süreç ve e, zaten hani bu projelerin asıl amacının çok başka şeyler olduğu. İşte ...mahalleliyle beraber bir dönüşüm yerine... ...tamamen bir fiziksel iyileştirme ve oradan... ...rant elde etmek üzerine kurulu ...projeler olduğu biliniyor. Ee, burada da tabii korkumuz... ...herhalde aynı şeyin bütün ülke çapında... ...artık meşru bir şekilde yapılabilecek olması... ...ve artık e, büyük bir... ...inşaat sektörümüz... E, ...olacak herhalde. Evet, inşaat... <gülüyor> e, ...tek kelimeyle... ...inşaat... E, ...sektörüne hizmet edecek... ...adımlardan... Sonuncusu olarak bakabiliriz. Hı hı. Adımlar dedim. Çünkü bu bugüne kadar ilk kez karşılaştığımız bir tablo değil. Mesleki açıdan, planlama mesleği açısından bakacak olursak şöyle basit bir örnek verebilirim. Bir imar planı yaptığınız zaman ya da bir koruma planı yaptığınız zaman bu plana herhangi ölçekte olursa olsun bu plana Uyduğunuz takdirde, o plan kararlarını uyguladığınız takdirde onun bir anlamı var. Hani bunu e, İstanbul Çevre Düzeni Planı yapıldı. E, bu plandaki e, üst ölçek kararlara e, uymadığınız takdirde o planın ne anlamı var? Şu örneği verebiliriz. Üçüncü Köprü örneği. Çokça dillendiriyoruz. Hı hı. Plan yapıldıktan bir yıl sonra planda yer almayan Üçüncü Boğaz Köprüsü bir plan değişikliği kararıyla e, İstanbul'un kuzeyine uygulayacak. E, çok basit konduruluyor ve o zaten bir e, inşaat çağrısı da yapıyor. Yani İstanbul'un kuzeyi şu an müthiş bir inşaat baskısıyla karşı karşıya kalacak köprü inşaatı başladığı takdirde. Hı hı. E, genele bakalım e, sadece 3. köprü örneği değil e, bu İstanbul ilçelerindeki birçok e, yapılan planlarda yapılaşmanın önünü açan plan değişikleri arkadan sıkça geliyor meclis kararlarıyla birlikte. Hı hı. Ve bir inşaat çılgılığının zaten ortasındayız. Çok kısa bir süre önce e, yasalaşan işte 2B kanunu ile e, orman alanlarının e, imar açılması. açılması söz konusu. Hemen peşinden gelen afet riski altındaki alanların dönüştürmesi hakkındaki kanun birbirini bir anlamda tamamlıyor. Karşı karşıya kaldığımız eee Tablo bu. Evet. Yani e, müthiş bir e, inşaat furyası, furyası hı hı. E, önümüzde. Bu süreçte özellikle hesap verebilirlik anlamında çok büyük problemler var. Yani bir kere yargıya e, erişim hakkınızın baştan kısıtlanıyor olması büyük bir problem. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e, tüm kararları alıyor yani kim Bu kime hesap verecek? Yani herhangi bir hesap sorma vereceği de sanırım tanınmıyor değil mi? En büyük problemlerden birisi de bu. Yargı yolu kapalı dediğiniz yolu gibi kapalı. yani bu anayasal hakkın bir yasayla engellenmesidir hı hı. bu nokta ümit ediyorum değişecek yani bu yasa anayasa mahkemesine gittiği Mutlaka zaman Mutlaka gidecektir zaten bu madde yüzünden değil mi? Bu şeyle karşılaşmak zorunda hı hı. Hani bu geri gelmek zorunda ama tabi hani bu bu hani iyimser bir şeyde olduğumuzu <gülüyor> anlamına gelmesin. Öyle bir anlam çıkarılmasın Bununla ilgili e, yasa onayladan onaylanmaz. Zaten e, birçok barınma hakkı savuncusu diyebileceğimiz birçok mahalle derneği meslek odalarıyla beraber e, demokratik kitle e, örgütleriyle Hı. beraber bir araya geldi ve e, yasadan onayından iki gün sonra bir ortak deklarasyon Hı. Evet. yayınladı. E, ortak deklarasyon metnine birçok ...kurumun sitesinde ulaşa okuyabilirsiniz. Ben e, odamızın, İstanbul Şubemizin web adresini müsaadenizle Tabii. aktarayım. E, www.spoist.org üzerinde e, ortak deklarasyon metnini e, inceleyebilir dinleyicilerimiz. Hı hı. Peki, e, bu bilgi erişim konusunda nasıl sıkıntılar var genel olarak bahsetmek gerekirse? ...komisyonlar kurulacak ve bunlar işte belirleyecekler hangi alanlar afet riski altında hangileri değil. Burada belirli kriterler var mı? Bizler bunları nasıl takip edebiliriz? Konuda bilgi yarışım kanalları açık mı? Biraz o konuda da fikrim alabilir miyiz? Tabii bu bölgelerin açıklandıktan sonra resmi gazetede yayınlanıyor. Orada çok güzel tarif de ediliyor. Yani resmi gazetede yayınlandığı an ilk önce bu şekilde haberi olacaktır e, vatandaşlarında. çünkü basın ilgisi yoğun bu e, konuda ve açıkçası e, müteahhitler de e, yakından izleniyorlar. çok yakından takip ediyorlar. Şubemize gelen telefonlardan biliyoruz yani hmm. bilgi almak için. İşte bir bina var. E, o binada işte iki kişi itiraz ediyor. O binaya bir şey yapamıyoruz bu yasayla birlikte o binayı yıkıp orada proje yapabilecek miyiz gibi sorularla karşılaşıyoruz biz. Müteahhit olarak tanıtan kişiler tarafından bizzat yaşadığım bir örnek. Bu anlamda bilgi erişim noktasında zaten her zaman bir sıkıntı var. Net olarak, meslek odası olarak bile birçok anlamda doğrudan bilgi elde etmek çok kolay değil. Bununla birlikte eğer yasa uygulanmaya başladığında zaten birçok şeyi biz de Belki ilk kez tecrübe edeceğiz çünkü daha önce kimsenin elinde olmayan bir ehliyet söz konusu. Hı hı. Ee, Sınırsız bir güç diyebiliriz herhalde bunu. Evet yani tek belediye çevre ve Şehircilik bakanlığı evet. bir Türkiye belediyesi gibi düşünün ee, bu anlamda korkunç bir ehliyet. Evet bu anlamda biz vatandaş olarak kendi belediyemize de hesap soramayız aslında değil mi? Çünkü zaten hani bir dönem belediyelerin elinde olanmıştı bu imar plan yapma etkisi vesaire artık tamamen alınıp Şehir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmiş durumda. Yani... Yıllardır birçok torba yasayla birçok evet. kurum plan onaylama yapma yetki sahibi oldu. Bu ile birlikte yerelin elindeki bütün irade Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na toplanıyor. Bir anlamda yerel yönetimlerin de aslında bu yasayı iyi analiz edip evet. itirazlarını dile getirmesi çok önemli. Evet, Ben yakın zamanda bir e, baktım da sanırım 2000'den itibaren toplu, e, toplu kanıt yasası tamam 24 kere çoğunlukla torba kanunlarla değiştirilip her seferinde de TOKİ'ye yeni yeni e, güçler belediyelerinden alıp yeni yetkiler ve sanırım işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yeni TOKİ diyebiliriz bu Tabii açıdan. Yani evet. TOKİ'nin e, bakanlık Abisi. versiyonu olarak e, yani TOKİ aslında e, Oraya da bir cümle ekleyelim. Barınma hakkına yönelik e, TOKİ'nin zaten yetkisini oradan alır. E, toplumsal konut, e, toplum için sosyal konut üretmesi ve bunları e, belli bir e, kira üzerinden de e, vatandaşın kullanımını açması gerekir. Kimse mülk sahibi olmak zorunda değil. Evet. E, bu yapılan uygulamalar herkese bir mülk e, edinme gayreti içinde. Ama ben mülk sahibi olmak istemiyorum diyen birçok vatandaşımız olabilir. Ben ömrümün sonuna kadar kira, kira yani ödemek evet. istiyorum. Mülk sahibi olmak istemiyorum. En doğal haktır. <gülüyor> benim barınma hakkımdır. Ben o barınma hakkımı kullanmak isterim. TOKİ'de e, sosyal konut anlayışını uygulamakla sorumludur. Fakat biz TOKİ'nin bundan daha çok e, lüks konutlar, işte prestij alanı adı altında Tamamen e, orta ve alt sınıfa değil üst sınıfa hitap eden e, inşaat projeleri geliştirdiğini Hı. ne yazık ki gözlemliyoruz. Bu tecrübelerimizle bu yasanın bu yönde e, projeleri önümüze getireceğini de öngörmek mümkün. Peki çok teşekkür ederiz Akif geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Kapatmadan önce e, bir kısa duyuru yapalım. E, Şeffaf Gündem ekibi olarak çıkarttığımız Şeffaf Gündem dergisi e, son sayısı enerjide şeffaflık konusuyla ilgiliydi. Buna e, www.şeffafgündem.org adresine ulaşabilirsiniz. E, önümüzdeki perşembe yani 31 Mayıs günü de e, bir toplantımız var bu konuda. Nükleer santraller konusunda Cezayir restoranda olacak saat 2 ile 5.30 arasında. Toplantı başlığımız sosyal bilimciler tartışıyor. Bir demokrasi meselesi olarak nükleer santraller. Umarım gelirsiniz. Hoşçakalın kaç tane